Tesettüre yeni girdim. Ancak hala zorlandığım noktalar var. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Ancak nefsimle çok mücadele ediyorum. Sürekli kapanmasaydım ben de genç kızlar gibi olsaydım düşüncesi var. Ve en kötüsü kapandıktan sonra kendimi yaşlı gibi hissetmekten yani hissetmem sanki 24 yaşında değilim gibi. Böyle hissetmiyorum gibi. İlim eksikliğim var, bunu da biliyorum. Lütfen bana bir yol gösterin. Nereden başlasam bilmiyorum. Yani elhamdülillah kardeşimiz daha kapanmış, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Ee, Müslümanlar için bir İslam'ın kızın örtünmesi, tesettüre girmesi bir bayramdır, bir şehraindir. Böyle anlamalı, böyle idrak etmeli. Müslümanlar için örtünmüş bir İslam kızı bir sancaktır, bir bayraktır bunu düşünsün. İslam ona bir kadın ulaşabileceği en zirve neresiyse orayı gösteriyor işte oradadır duru. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Hazreti Fatıma nerelere çıktıysa, erkekler nerelere çıktıysa onlar da oralara çıktılar. Yani Müslüman kadınlar imanlarıyla, amelleriyle, örtüleriyle, tesettürleriyle oralara çıkıyorlar. Belki bu cihette bakınca onların cihadı, erkeklerin cihadından bu cihetle söylüyorum daha önde. Yani Ağustos ayında tesettür örtüyle sokakta olabilmek ancak yürüyebilmek Allah Teâlâ'nın rızasıyla olur. Başka bir şeyle olmaz. Yani bir İslam kadını düşünün. Ağustos ayında sıcak şu derecede örtüsüyle, feracesiyle, çarşafıyla yürüyebiliyorsa bu sadece ve sadece Allah Teala'nın rızasıyla olur. Elhamdülillah bu kardeşimiz onu yoktan var eden Allah Teala'nın rızasına talip oldu. Sonra örtü demek, tesettür demek sokakta bir erkek gördüğü zaman İslam'ın kadını, Müslüman kız ona kıyafetiyle der ki: "Ben sıradan birisi değilim." Yani "Ennebi lestun neka min en-nisa." Yani dur bakalım, sen benim öyle konuşamazsın. Yani devleti yönetenlerin makam odaları var, bir de kalem odaları var. Sekreterlerin yanına girilir, randevu alınır sonra o makam odasına alırlar kişi, her geleni almazlar oraya. Yani bir randevu sistemi vardır. İslam'ın kızı örtüsüyle der ki, ben öyle bildiğin sıradan insanlardan değilim. Bana öyle sokakta konuşamazsın, benimle konuşamazsın. Nasıl kalem odasına girip evvela oradan bir destur almalı makama girmek için benimle konuşmak istiyorsan evvela babama gideceksin. Benimle konuşabileceğine dair oradan izin alacaksın. Yani Eğer evlenmek istiyorsan, Müslüman kadının bir tane arkadaşı olur, o da işi olur. Evleneceği kişi olur. Evleneceği kişi olur. Yani, kardeşim bunu düşünecek. İslamiyet ona öyle büyük bir makam ihsan ki, o makam, cemiyet çapında baktığınız zaman, insanların normalde ulaşamayacağı bir mevkiydi Ancak babasına ulaşacak, oradan gelebilecek. Üçüncü bir ise mühim olan şeyleri sararlar. Yakup Kadri farklı bir dünyası var. Osmanlı'da farklıdır, Cumhuriyet döneminde başka bir adamdır o. Ama o Risalelerini toplamış olduğu küçük bir kitabı var, onu daha sonra 1930'larda Latin harfleri bir daha basıyor. O kitabın içinde Çarşaf ve Peçe'ye dair 1916'da yazmış olduğu küçük bir yazı var. Çarşaf anlatıyor orada. Faziletlerini anlatıyor. Kim? Yakup Kadir'i. Yani insanlar belki taaccup ederler. Yakup Kadir böyle bir şey söyleyebilir mi? Söylüyor işte. Osmanlı zamanında söylüyor. Yani siz bir kuyumcuya gidersiniz. Oradan altın alacaksınız. Size altını böyle kamyon kasasına koyup vermiyorlar. Bir kalifenin içine koyuyorlar, sarıyorlar, o halde veriyorlar. Siz de gidiyorsunuz eşinize, annenize, kime? Ona takdim ediyorsunuz kadifenin içinde. Kadın değerlidir. Onun için Allah Teala onun örtünmesini emreder. Peki nerede açılır? Kiminle nikahı varsa eşinin yanında açılır. Yani örtülen şeyler örtünmesinde ona hep bir değer yüklenmiştir. Ama demiri, tenekeyi kamyona yüklerler, o halde götürürler. Dördüncü bir husus, Kardeşimiz kul, onu yaratan Allah emrediyor azze ve Celle. Onun emrini yerine getirmenin heyecanı var onda. O heyecanı hiç kaybetmesin inşallah. Şeytan ona yaşlı göründün diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bütün bunların masal olduğunu, yalan olduğunu yakın bir zamanda öğrenecek Allah'ın izniyle. Şöyle namazlarına tam bir huşu ile Devam etsin bu kardeşimiz, Allah Teala iltica eylesin, istiğfarı olsun, yakın bir zamanda şeytana karşı büyük bir zafer kazanacak. O zaman diyecek ki bu örtü bu bedenden ancak ölüm meleği geldiği zaman çıkar diyecek. Cenab-ı Hak İslam'ın kızlarına Müslüman kadınları o şuuru ihsan eylesin.